her pazartesi öğleden önce 45 dakika önceden başlayacağız ve namaza kadar siyer dersleri peygamberimizin hayatıyla ilgili dersleri vermeye çalışacağız derslerimizi verirken belli bir kitap tayin edeceğiz bu kitabımızı tayin ettik ee, Hadel Habibu Muhammedun Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem Ya Muhibbu Bu kitabımızın adı Ey Sevgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ey Peygamberi seven kişi Böyle bir ad kullanılmış yazarımız da Ebu Bekir Cabir El Cezayir'i diye bir e, hoca efendi kendisi Mescid-i Nebevi'de vaz vazlık yapmış uzun dönem meşhur bir kişi Medine'de vazlık yapmış ve bu kitabı da yapmış olduğu vazlardan tertip etmiş. Bu kitabın ustu bu. Hem edebi hem güzel inşallah Her gün belli bir Her gün derken her pazartesi günü Belli bir bölümünü Almaya çalışacağız Bu dersimize Tabi kadın erkek Bütün kardeşlerimiz davetlidir Evde işi olmayan hanım kardeşlerimiz de Mahfile gelip derslerimizi takip Edebilirler Aynı zamanda salı günleri Sultanköy'de tefsir dersi veriyoruz. Ee, çarşamba ve Perşembe günü de Cedid Ali Paşa Camii'nde Çarşamba günü yazısı namazından e, 45 dakika önce tefsir dersi, Perşembe günü yine Cedid Ali Paşa Camii'nde öğleden önce, 45 dakika önce hadis dersi veriyoruz. Bu derslere katılmaya çalışalım. Camiler birbirine yakın. Ee, bu derslerin varlığını bildiğimiz, tanıdığımız gelmesi muhtemel olan kişilere duyuralım. İnşallah bu şekilde e, hayırın, ilmin insanlara ulaşmasına vesile olmuş oluruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mendelle <gülüyor> kim bir hayra delalet ederse, hayrı gösterirse, hayra vesile olursa, o kişi o hayrı işlemiş gibidir. Kendisi yapmasa da, bir başkası yapıyor ya, ama o, olsun o göstermiş, o yol göstermiş, o sebep olmuş, o ilan etmiş, o haber etmiş, sebep olmuş. Dolayısıyla o, Allah'ın rahmeti gereği kendi o fiili yapmamış dahi olsa yapmış kadar ecir sevap alır. Öyleyse bu tür derslerimizde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını öğreneceğiz. Ve bütün insanların, bütün kardeşlerimizin istifade etmesi için elimizden gelen gayreti gösterelim ki hem onlar bir şeyler istifade etsinler sevap kazansınlar, hem de bizler onlara sebep olarak ecir, sevap kazanalım. Allah amellerimizi ihlaslı eylesin, makbul eylesin. Değerli kardeşlerim, kitabımızın başında Mekke ile ilgili malumat veriliyor. Mekke'nin kuruluşu ile ilgili malumat, bilgi veriliyor. Biliyorsunuz ki Mekke'nin kuruluşu İbrahim Aleyhisselam'dan da önce olduğu söyleniyor. Ancak ikinci kuruluşu diyelim İbrahim Aleyhisselam ile başlıyor. İbrahim Aleyhisselam bizim Urfa'mızda yaşamış Harran ovasında yaşamış bir peygamber. Orada o zaman Nemrut var. Nemrut oranın padişahı. Ancak Nemrut kendisini ilah görüyor, heykellerini yaptırıyor büyükçe. İnsanlar o heykellere tapıyorlar. Bugün Adıyaman'da bulunan Nemrut Dağı'nda da bu heykelleri görmekteyiz. Oraya turistler gezmek için, görmek için gidiyorlar ki onların hepsi esasen bir put, tapınılan put idi. Tanrılardan ibaret onlar. Onlar, uydurdukları tanrılar. Nemrut da kendisinin ilah olduğunu iddia ediyor. Yanı sıra birçok heykeller yaptırmak suretiyle o heykelleri Tanrı olarak insanlara gösteriyor. İnsanların o heykellere tapmasına vesile oluyor. O heykellerin içerisinde insanlara kar verebilecek olan ve zarar verebilecek olan bir güç bir enerji, bir ruh olduğunu onlara söylüyor, telkin ediyor. Onlar da buna inanıyorlardı. O yüzden heykellerin yanından geçerken mutlaka secde ediyorlar, rükü ediyorlar, terbiyeli, adaplı, geçiyorlar, sükunet içerisinde saygılı bir şekilde geçiyorlar, onların karşısında eğiliyorlar. İbrahim Aleyhisselam bu durumu görünce der ki siz bu yontma taşlara neden tapıyorsunuz? Bunların canı yok, ruhu yok, etkisi yok, kar yok, zarar yok. Aptal mısınız yahu? Bir taştan medet umuyorsunuz, bu taşın ilah olabileceğini düşünüyorsunuz, o taştan bir şeyler istiyorsunuz. O taşla elinize açıyorsunuz. O taştan korunma istiyorsunuz. O taşa sığınıyorsunuz. Kötülüklerden, kötü ruhlardan kötü bir takım muzibetlerden, bir takım felaketlerden, zararlardan sakınmak için o taştan yardım istiyorsunuz. Bu akıl işi değil. Ya. Ne yapıyorsunuz siz? Tabii biliyorsunuz ona karşı geliyorlar. Sen diyorlar bozgunculuk çıkartıyorsun. Atalarımızın ta ötelerden beri inandığı, kutsal gördüğü bu değerleri sen hiçe sayıyorsun ya İbrahim. Senin kafanda bir bozukluk var. Senin atalarımıza saygın yok. Kültürümüze saygın yok. Medeniyetimize saygın yok. Büyüklerimize saygın yok. Atalarımıza saygın yok. Kutsal görmüş olduğumuz bu heykellere de tabi onlar heykel demiyorlar Tanrı, Tanrı diyorlar. Kutsal gördüğümüz bu Tanrılara da saygın yok. Sen nasıl bir insansın? Ona karşı geliyorlar ve o bir gün eline bir balta alıp onların tapınmış oldukları putları kırıyor. En büyüğünün da baltayı takıyor. Bakıyorlar ki putlar kırılmış. Putlara bunu kim yaptı ya? İlahlarımızı kim kırdı? Kim bunlar zarar verdi? Biri görmüş. İbrahim adı verilen bir çocuk. Bir genç. Onu ben bu işi yaparken gördüm diyor. Getirin İbrahim'i. Tutuyorlar getiriyorlar. İbrahim sen mi yaptın bunu? Diyor ki şu büyüklerine sorun, büyüğüne sorun diyor. Belki o bilir, o gör, bunları siz gördüğünü, düşündüğünü düşünüyorsunuz. Bak, kolumda da balta var, o yapmıştır. Deyince orada or or or toplanan halk diyor ki, ya bunların biz şimdiye kadar hareket ettiğini görmedik ki bu büyük put alsa, baltayı eline öbürlerini kırsa böyle bir şey olamaz. <gülüyor> ha. Siz olur zannediyordunuz ya, evet ben kırdım. Demek ki olmaz diyorsunuz. Demek ki içinizde bu taşların hareket etmeyeceğini içinizden biliyorsunuz da dışın dışınıza başka bir şey vuruyorsunuz. Sanki bunların tasarruf sahibi olduğunu düşünüyorsunuz. Anladınız mı şimdi? Bunların kendilerini savunmaya bile güçleri yetmez ben bunları birer, birer birer kırdım. Sizin bu sığındığınız, yalvardığınız menfaat istediğiniz, fayda istediğiniz zarardan sakınmak için koruma, emniyet olarak, sığınak olarak gördüğünüz bu putlar kendilerini dahi savunamadılar. Böyle bir yetkileri yok, böyle bir güçleri yok. Deyince he, gerçeği anladılar. Ama Madem ki İbrahim Aleyhisselam bu gerçeği ortaya çıkardı dediler sen bizim inancımıza, kültürümüze sövdün, küfrettin, aşağıladın sen bizi. Biz de seni yakacağız. Dağlar gibi odun toplayıp mencünıkla İbrahim'i içine atıyorlar. Biliyorsunuz hikayeyi. allah Teala da ateşe ''Ya naru kuni berden ve selâmen ala İbrahim, ey ateş İbrahim'e esenlik ol, onu yakma'' dediği zaman orası gül bahçesi haline geliyor. İbrahim Aleyhisselam zarar verilmiyor. Bu mucizeyi bile onlar görüyorlar gözleriyle. Bazıları diyor, ''Ha İbrahim ateşe sihir yaptı.'' Yine inanmıyorlar <gülüyor> böyle bir şey. Yani olmasına rağmen Gözleriyle görmelerine rağmen yine inanmıyorlar Ve İbrahim Aleyhisselam'ın kıssası bu şekilde Başlıyor Evli olduğu Sara Adındaki Amcasının kızından çocuğu Olmayınca amcasının Kızına ait olan Hacer isimli bir Cariyeyi Hanımı diyor bu cariyeyle de evlen diyor. Belki bundan çocuğun olup o ile evleniyor. Çocuğu İsmail adında bir çocuğu oluyor. Çocuklar olmuyordu ya. Daha sonra Sara kıskançlıktan üzülüyor. Bak benim çocuğum olmadı. Benim cariyemin çocuğu oldu diye çok üzüldüğü için Hacer bu efendisinin bu üzülmesine dayanamıyor. Ve kocasıyla birlikte uzaklaşıyorlar o bölgeden. Nereye gidiyorlar? ot bitmeyen bir bölgeye Mekke'ye geliyorlar. Mekke'de İbrahim Aleyhisselam Hacer Haceri ve oğlu İsmail'i oraya bırakıyor. Ot yok, su yok, hiçbir şey yok bir vadinin içerisinde. Oradan çekip giderken bunu söyleyeyim namaza kalkacağız. Bunlar devam edecek derslere. Diyor ki ey İbrahim bize kimi bizi neye nereye bıraktın? Yemek yok. Burada ot yok, nebat yok. Sen ne yapıyorsun? Bizi nasıl terk ettin? Bu oğlum, ben hanımın. Nasıl bırakır Bunu sana Allah mı emretti ey İbrahim? Evet Allah emretti. Ha, Allah emrettiyse İbrahim hadi git sen. Hadi git. Allah bizi burada şey bırakmaz. Açık bırakmaz, açık bırakmaz. O sana bunu emrettiyse. Onun bir düşündüğü vardır. Hadi sen git. Diyor İbrahim Aleyhisselam. Bu şekilde bölgeden uzaklaşıyor. Gelecek bölümü de İnşallah. Her pazartesi dedik. O derslerimizde bunları adım adım adım derslere işleyeceğiz. Ancak erken gelmenizi rica ediyorum. Daha önce... Tabii, şey, kağıt yeni yapmışız, ben yeni gördüm. Evet, o kağıt değişecek zaten, onda bir hata da var. İnşallah çocuklarımız, evde boş duran hanım kardeşlerimiz olabilir. Onlar da mahfilde perdesi var, çekeriz, o arkada oturanlar. Bu dersleri dinlesinler inşallah, faydalansınlar değerli kardeşlerim. Her pazartesi dedik ki, hani ezberlenmesi kolay olsun. Her pazartesi Allah ömür verdikçe burada olacağız. Yani falan tarih, işman tarih aramanıza gerek yok. Her pazartesi namazdan 45 dakika, ezandan 45 dakika önce bu derslerimizi vereceğiz. Ee, ve sizleri bekliyoruz. Bak erken geliyorum. Kimse olmayan ya, dışarıda bekliyoruz. Erken gelmenizi rica ediyorum tabii. Şimdi ilanları da getirdik. Bunları efendim asacağız. Bunları atacağız. Bunları tabi camiye gelip giderken siz de tarihlerini ezberlersiniz. Diğer derslerimizde Ceyd Ali Paşa'da da var. Oradaki dersleri de o listede göreceksiniz. Yani oraya da icabında gelebilirsiniz. Dersler olduğu zaman Allah hepinizden razı olsun. Allah ilminizi bereketli kılsın. Amelinizi makbul kılsın. Sağlık, afiyet versin. Velhamdülillahi, Rabbil alemin. El Fatiha.